Umre ve sonrası Hudeybiye anlaşmasından yaklaşık bir yıl geçmişti. Kureyş'in verdiği söze uygun olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının umre yapmak için, Mescid-i Haram'ı ziyaret etme zamanı gelmişti. Ölen veya savaşlarda öldürülenler hariç, içlerinde geçen yılki hacıların da bulunduğu toplam 2000 bin hacı vardı. Hudeybiye'de bulunmayanlardan biri de beni devsten Ebu Hureyre radıyallahu anh idi. Kabilesinden bir grupla Hayber'den sonra Medine'ye gelmiş ve ehli suffa'ya katılmıştı. Müslüman olduktan sonra adı Abdurrahman'a çevrilmiş fakat yine de çoğunlukla kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre adıyla anılmıştı. Bu ad ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi kedileri çok sevdiği ve yanında sürekli bir kedi yavrusu bulundurduğu için verilmiştir. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözdelerinden biri olmuştur. Bu hac sırasında da Peygamber aleyhissalatu vesselam onu kurban develerinin bakımı için görevlendirmişti. Kureyşliler, hacıların haram bölgeye yaklaştıklarını duyunca, etraftaki tepelere çekilerek tüm vadiyi boşalttılar. Kureyş liderleri, Ebu Kubays tepesine toplandılar ve oradan mescidi gözlediler. Oradan geniş bir alanı görebiliyorlardı. Şimdi, uzun bir sıra halinde, kuzeybatı geçidinden hacıların şehrin hemen altındaki vadiye girdiklerini görüyorlardı. Bir süre sonra çok eskiden beri gelenek olan bir söz duymaya başladılar. Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk! Allah'ım işte geldim, hizmetindeyim. Başları tıraşlı, beyaz giysili hacı kalabalığına en önde kesvanın üstünde olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yerde devesinin ipini tutan Abdullah ibn Revaha radiyallahu an önderlik ediyordu. Diğerlerinin de bir kısmı develerde, bir kısmı ise yayandı. En yakın yoldan doğruca kabeye yöneldiler. Herkeste belden yukarısını örten bir kumaş parçası vardı. Mescide girildiğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üstündeki elbiseyi düzeltti. Omuzunu açıkta bırakarak, kumaşı sağ kolunun altından geçirdi. İki ucu sol omuzundan çaprazlama geçirerek, İki ucunu öne ve arkaya sarkıttı. Diğerleri de onun gibi yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin üstünde Kabe'nin güneydoğu köşesine doğru ilerledi ve asası ile Hacerül Esved'e dokundu. Daha sonra Kabe'yi yedi kat tavaf etti. Tavaftan sonra Safa tepesinin eteklerine gitti ve Safa ile Merve arasında yedi kez gidip geldi. Say adı verilen bu yürüyüş kurban develerinin yöneldiği Merve tepesinde son buluyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bir deve kurban etti ve Hudeybiye'de de aynı görevi yerine getiren Hirasa başını tıraş ettirdi. Umre farizası burada son buluyordu. Daha sonra putlarla dolu olmasına rağmen Kabe'ye girmek niyetiyle Mescidi Haram'a doğru yöneldi. Fakat Kabe'nin kapıları kapalıydı ve anahtar da Abdüddar kabilesinden bir adamdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anahtarı istemek üzere bir adam gönderdi. Fakat Kureyş liderleri bunun anlaşmada yer almadığını ve Kabe'ye girmenin haccın farzlarından olmadığını söylediler. Bu nedenle Müslümanlardan hiç kimse o yıl Kabe'ye giremedi. Fakat güneş en yüksek noktasına ulaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anha Kabe'nin çatısına çıkıp ezan okumasını söyledi. Onun gür sesi tüm Mekke vadisini doldurdu ve ilk önce tekbir daha sonra da kelime-i şehadet sesleri Mekke etrafındaki tepelere kadar ulaştı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ebu Kubeys tepesindeki Kureyş liderleri Bilal'i açıkça görebiliyorlardı. Ve zenci bir köleyi Kabe'nin çatısında görünce çok sinirlendiler. Bunun yanı sıra bu durumun düşman için birçok yan etkilere neden olacak bir zafer olduğunun da farkındaydılar. Bu nedenle bir yıl önce kendi lehlerine görünen anlaşmayı imzaladıklarına pişman olmuşlardı. Hacılar boş şehirde üç gün geçirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı mescide kurulmuştu. Geceleri gizlice Müslüman olan Mekkeliler tepelerden sessizce iniyor ve Müslümanların kampında sevinçli dakikalar yaşanıyordu. Kureyş'in Müslüman olmasına ses çıkarmadığı Abbas radıyallahu an açıkça bu üç günün çoğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçirmişti. İşte bu sırada karısının kardeşi Meymune'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eş olarak teklif etmiş, o da kabul etmişti. Meymune ve Ümmül Fazıl öz kardeştiler. Onların yanı sıra Abbas radıyallahu anh'ın evinde bu ikisinin üvey kardeşi ve Hamza radıyallahu anh'ın dul eşi Selma ile kızları de kalıyordu. Ali radıyallahu an kuzenlerinin yani Hamza'nın kızının putperestler içinde bırakılmaması gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Abbas radıyallahu an da bu öneriyi kabul ettiler. Fatıma hacılar arasında olduğu için Ümare'nin de onunla birlikte tahtına binmesine karar verildi. 3 günün sonunda Süheyl ve Huveyt ''Ebu Kubayistan indiler ve Sad İbni Übade radıyallahu anh ve bir grup ensar ile birlikte oturan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Zamanınız bitti, bizden uzaklaşın.'' dediler. ''Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evliliğimi sizin aranızda yapıp, size düğün yemeği sunmam için bir süre daha burada kalmamın ne gibi bir zararı olabilir?'' cevabını verdi. ''Onlar, senin vereceğin ziyafete ihtiyacımız yok.'' ''Bizden uzaklaş ey Muhammed, senden Allah adına ve aramızdaki anlaşma adına ülkemizi terk etmeni istiyoruz.'' ''Bu üçüncü geceydi ve geçti.'' dediler. Onların bu saygısız ve nezaketsizliğine Sa'd radıyallahu anh çok sinirlenmişti fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin etti ve ''Ey Sa'd bizi kampımızda ziyaret edenlere kötü söz söyleme.'' dedi. Daha sonra karanlık çökmeden bütün Müslümanların şehirden ayrılması için emir verdi. Fakat hizmetçisi Ebu Rafi'i Meymune'ye getirmek üzere Mekke'de bıraktı. Meymune geldiğinde haram bölgenin birkaç mil dışında serif denilen yerde düğün yapıldı. Bu yeni bağ, düşmanla daha önceden tahmin edilmeyen bir ilişkiye neden oldu. Meymune, Ümmül Fahl ve üvey kardeşleri Selma ve Esma, hep bir annenin çocuklarıydı. Fakat Meymune ve Ümmü'l Fazl'ın babaları tarafından da Asma adında bir üvey kardeşleri vardı. Mahzumlu Velid'in dul eşi olan Asma'nın Velid'den Halit adında bir oğlu olmuştu. Halit şimdi hanımının yeğeni olması nedeniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme akrabalık bağıyla bağlanmış oluyordu. Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle uykusundan ateşli bir tartışma sesiyle uyandı. Tartışanların seslerinden onların Ali, Zeyd ve Cafer radıyallahu anhum olduklarını anladı. Tartıştıkça bir karara varmaktan daha da uzaklaşıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odasının kapısını açıp dışarıdan onları çağırdı ve tartışma konusunun ne olduğunu sordu. Sorunun bir şeref sorunu olduğunu ve Medine'ye geldiğinden beri Ali radıyallahu anh'ın evinde kalan Hamza'nın kızı Ümare üzerinde hangisinin daha çok hakka sahip olduğunu tartıştıklarını söylediler. Bana gelin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızda hükmü ben vereceğim. Hepsi oturduktan sonra ilk önce Ali'ye dönerek bu konuda ne düşündüğünü sordu. Ali radıyallahu anh o benim amcamın kızı. ''Onu Mekke'den ben getirdim. Bu yüzden onun üzerinde en çok benim hakkım var.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cafer'e döndü. O da ''O benim amcamın kızı ve annesinin kız kardeşi benim evimde.'' dedi. Cafer'in karısı Esma Ümare'nin teyzesiydi. Zeyd ise sadece ''O benim kardeşimin kızıdır.'' dedi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiklerinde Hamza ile Zeyd'i kardeş yapmıştı. Hamza radıyallahu anh da kendi ile ilgili bütün işlere Zeyd'in bakmasını vasiyet etmişti. Üçü de bu şeref meselesinde kendisinin haklı olduğunu düşünecek nedenlere sahipti. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kararını açıklamadan önce hepsini de öven sözler söyledi. İşte o zaman Cafer'e, Görünüşün ve karakterin bana benziyor demişti. Hepsini övücü sözlerle memnun ettikten sonra Cafer'in lehine olan kararını açıkladı. Onun üzerinde en çok senin hakkın var dedi. Annenin kız kardeşi de bir annedir. Cafer radıyallahu an hiçbir şey söylemedi. Fakat ayağa kalkıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dönerek bir daire çizdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Câfer bu da ne diye sordu. O şu cevabı verdi. Habeşistanlıların krallarına yaptıkları bir şeref gösterisi. Necaşi ne zaman birine sevineceği bir şey verse, o adam ayağa kalkar ve onun etrafında döner. Bundan kısa bir süre sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ümare ile kendi üvey oğlu Seleme'yi evlendirdi. Seleme'nin babası Ebu Seleme Hamza'nın kız kardeşi Berre'nin oğlu olduğu için Seleme aynı zamanda Ümare'nin kuzeni oluyordu. Bu evlilik sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Seleme'ye borcumu ödedim mi demişti. Bu sözleriyle Peygamber aleyhissalatü vesselam Seleme annesi Ümmü Seleme'yi kendisine verdiği için ona borçlu olduğunu ve karşılığında da ona bir gelin vererek bu borcunu ödediğini söylemek istiyordu. Kureyş'in ileri gelen birçok adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girişine şahit olmuşlardı. Fakat Halid ve Amr ne Ebu Kubays'ta ne de diğer tepelerde kamp kuranlar arasında yoktu. İkisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehre yaklaşmasından kısa bir süre önce şehirden ayrılmışlardı. Ayrılış kararları birbirinden bağımsızdı ve ayrılma nedenleri de birbirinden farklıydı. Fakat bir noktada aynı görüşü paylaşıyorlardı. Hudeybiye anlaşması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için moral bir zafer olmuştu. Ve onun Mekke'ye girmesi ona karşı dayanma gücünün artık yok olması anlamına geliyordu. Fakat Amr'ın İslam'a düşmanca tutumunda bir değişiklik olmamıştı. Oysa Halid birkaç yıl öncesinden beri kararsızlık içindeydi. Dıştan bakıldığında bunu görmek imkansızdı. Çünkü o Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yaptığı her savaşta yerini almıştı. Fakat daha sonraları Uhud'dan ve Hendek'ten dönüşte savaşın anlamsız olduğunu ve sonunda nasılsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zafer kazanacağını düşündüğünü itiraf etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudibi'ye giderken onun süvari birliğinin gözünden kaçıp gidince de Halid radıyallahu anh bu adam gerçekten korunmuş diye bağırdığını söylemiştir. Bu onun İslam'a karşı giriştiği son hareket olmuştu. Bundan sonra da Müslümanlar Hayber'de zafer kazanmışlardı. Halid'i meşgul eden başka tür düşünceler de vardı. Kendisine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kişisel bir sevgi besliyordu. Ölmeden önce kardeşi Velid'in kendisine bıraktığı mektuptan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini sorduğunu ve eğer o güçlü enerjisiyle putperestlere karşı İslam'ı desteklerse kendisi için çok iyi olur, biz de onu diğerlerine tercih ederiz dediğini öğrenmişti. Velid de ey kardeşim işte neleri kaybettiğini gör diye eklemişti. Bunların yanı sıra bir de ailesindeki bazı değişiklikler Halid'i etkilemişti. Uzun süreden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarı olan Halid'in annesi Asma radıyallahu anha kısa bir süre önce Müslüman olmuştu. Şimdi ise teyzesi Meymune radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşi idi. Bu evlilikten kısa bir süre sonra Halid radıyallahu anh rüyasında kendisinin her tarafı kapalı ve kıraç bir ülkede olduğunu görmüştü. Daha sonra bu ülkeden çıkıp her tarafı yeşil ve verimli otlaklarla kaplı bir ülkeye gitmişti. Halid bunun bir rüya veya bir hayal olduğunu düşünüyordu. Bunu kendisine göre yorumlayarak Medine'ye gitmeye karar verdi. Fakat yanında bir arkadaşla birlikte gitmek istiyordu. Kendisi gibi düşünen başka kimse yok muydu acaba? Şimdi orada olmayan Amr'ın yanı sıra onun en yakın arkadaşları İkrime ve Safvan'dı. Halid ikisini de çağırdı. Fakat Safvan bütün Kureyşliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitseler bile ben onun peşinden gitmem dedi. İkrime de buna benzer bir şey söylemişti. Halid ikisinin de babalarını Bedir'de kaybettiklerini, Safvan'ın bir de kardeşini kaybettiğini aklından çıkarmamıştı. Üzgün olarak yalnız başına yola koyuldu. Fakat evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Abdüddar'dan Talha'nın oğlu Osman, yıllar önce Ümmü Seleme'yi Mekke'den Medine'ye götüren adam ile karşılaştı. Osman, Halid'in İkrime ve Safvan'dan daha yakın bir arkadaşıydı. Fakat daha önce geçirdiği iki deneyim Halid'i suskun kılmıştı. Bunun yanı sıra Osman'ın Uhud'da babasını, iki amcasını ve dört kardeşini kaybettiğini hatırlamıştı. Bir süre sessizce birlikte yol aldılar. Sonra birden bire konuşmaya karar verdi ve araştıran gözlerle ''Bizim durumumuz deliğindeki tilkinin durumundan daha parlak değil. Sadece bir kova su döksen dışarı çıkmak zorunda kalır.'' dedi. Osman'ın kendisinin ne demek istediğini anladığını yüz ifadesinden anlayan Halit nereye ve niçin gittiğini anlattı. Zaten uzun süreden beri bu düşüncede olan Osman da onunla birlikte gelmeye karar verdi. O evden bazı ihtiyaçlarını almak için gittiğinde Halit onu beklemeyi memnuniyetle kabul etti. Ertesi sabah ikisi birlikte Medine'ye doğru yola çıktılar. Amra gelince o İslam konusunda İkrime ve safvanla aynı fikirdeydi fakat durumun tehlikesini onlardan daha iyi anlıyordu. Bu nedenle kendisini bir lider gibi kabul eden sehil ve diğer kabilelerden bir grup genci kendisiyle birlikte Habeşistan'a gitmeye ikna etti. Onlara eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuçta zafer kazanırsa kendilerinin emin bir, himaye altında olacaklarını, Kureyş kazanırsa tekrar Mekke'ye dönme imkanlarının var olacağını söyledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yönetiminde olmaktansa, Necaşi'nin yönetiminde oluruz dedi. Diğerleri de onu doğruladılar. Amr akıllı bir politikacı ve kolayca yılmayan azimli bir adamdı. Cafer radıyallahu anh ve arkadaşlarının Güçlü etkisini yok sayarak yaptığı büyük hataya rağmen o, Müslümanların adını anmadan yıllarca Necaşi ile ilişkilerini devam ettirmişti. Şimdi Müslümanlar o ülkeyi terk etmişler ve Medine'ye gitmişlerdi. Amr onların gitmesiyle Necaşi'nin yeni dine duyduğu ilginin de yok olduğunu zannediyordu. Huzura ilk çıktığında götürdüğü deri hediyeler memnuniyetle kabul edildi. Necaşi o denli memnun gözüküyordu ki Amr himaye istemeye karar verdi. Fakat izni isterken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden küçümseyerek bahsetti. Ama bu kralın birdenbire çok sinirlenmesine neden oldu. Amr çok şaşırmıştı. Necaşi'nin söylediklerinden kendisi için bu ülkede bir gelecek kurabilmesinin deri hediyelerden çok Müslüman olmasına bağlı olduğu ortaya çıkıyordu. Bu himayeyi İslam'dan kurtulmak için istemişti. Fakat şimdi yeni dine karşı koyma gücü zayıflamaya başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kastederek, ''Ey kral, buna gerçekten şehadet ediyorum.'' dedi. ''Ey Amr, benim söylediğimi yap ve onu izle. Tanrı'ya andolsun o hak. Musa'nın Firavun ve taraftarlarına galip gelmesi gibi, o da önüne gerilen tüm engellere galip gelecek.'' Tarih, Amr'ın arkadaşlarının isimlerini ve ne yapmaya karar verdiklerini kaydetmemiş. Fakat Amr kendisini Yemen sahillerine götüren bir bota bindi. Sahile vardığında bir deve ve birçok yiyecek alıp kuzeye doğru yola çıktı. Mekke'den Medine'ye giden sahil yolundaki ilk konaklardan biri olan Hedde'ye vardığında Halid ve Osman'la karşılaştı. Yolun geri kalan bölümünü birlikte aldılar. Üçü de Medine'de sevinçle karşılandılar. Halit radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, selamımı aldığında yüzü parlıyordu dedi. İlk biat eden Halit oldu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman sende, seni sonuçta iyiden başka bir şeye götürmeyecek olan bir akıl görürdüm. Ey Allah'ın Resulü dedi Halit, Hakk'a engel olmak için yapılan savaşların hepsinde Sana karşı savaştığımı gördüm Allah'a dua et de Allah bunları affetsin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam kendisinden önce her şeyi kesip atar dedi Bu kadar çok olsa da mı dedi Halit. Hala yüzünde üzüntü izleri taşıyordu Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Halid'i senin yoluna koyduğu engellerin tümünde affet diye dua etti. Daha sonra Osman radıyallahu anh ve Amr radıyallahu anh da kelime-i şehadet getirdi. Amr daha sonraları o anda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu saygıdan başını kaldırıp onun yüzüne bakamadığını anlatırdı. Amr'ın kardeşi ve Ömer'in kuzeni olan Hişam, Hendek savaşından kısa bir süre önce Mekke'den Medine'ye kaçmıştı. Daha sonra ona Amr'ın oğlu olan yeğeni Abdullah da katılmıştı. Abdullah 16 yaşında bir gençti ve çok samimi bir Müslümandı. Çoğu günü oruçlu geçirirdi. Sahabe arasında en bilgili kişilerden biri olmayı da başarmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi sözlerini yazma izni vermişti. Abdullah ve Hişam hep Amr'ın Müslüman olması için dua ediyorlardı. Bu nedenle Medine'de tekrar bir araya gelmeleri hem Amr hem de onlar için büyük bir sevinç unsuru oldu. Bu aylarda sevince neden olan olaylardan ikisi de Cafer radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh'ın ağabeyi Akil radıyallahu anh ile Mut'imin oğlu Cübeyr radıyallahu anh'ın Müslüman olmasıydı. Bedir'de alınan esirleri fidye karşılığı geri almak üzere geldiğinde Cübeyr'in kalbine yerleşen inanç artık bir kenara atılmayacak dereceye gelmişti. Akil radiyallahu an biat etmek için geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona seni iki tür sevgiyle seviyorum biri bana akrabalık bağı olarak yakın olman ikincisi ise sana amcam için beslediğim sevgi dedi.